Allah'a çağırarak yerine getirmeleri gerçeğiyle bunu hatırlatarak başlıyor ama bir çizgi çiziyor. Buyuruyor ki, ehli Kitapla konuşurken, mücadele ederken, din konuşurken en güzel usdu bu kullanın buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki Müslüman dinini tanıtırken Allah'a çağırırken en güzel üslubu kullanır Fakat burada e, ayette olmayan fakat bizim Müslüman olarak bunu kendimiz anlamamız gereken bir ayrıntı var Nedir o? Ehli kitapla tatlı dille konuşun buyuruyorsa Allah Mümin kardeşinle konuşmayı nasıl yapacaksın? Senin mezebin değil yanlış bir mezheptedir Evet yanlıştır farklı bir ekoldedir aşırı bir yere gidiyordur onunla uslubu nasıl olmalıdır yani Müslüman olduğunu kabul ettiğin bir insan Hristiyan'dan daha kötü olabilir mi, Yahudi'den daha kötü olabilir mi allah Teala Yahudi'yi ve Hristiyan'ı bile tatlı dille çağırın buyuruyor Ardından da Allah'ın ayetlerinin yani Allah'ı gösteren işaretlerin gök, güneş, ufuklar, denizler, vadiler, yaratılan insanlar ölen insanlar olup biten her şey Allah'ın ayetidir Allah'ı gösteriyor Niye Kur'an ayetlerine ayet deniyor? Allah'ı gösterdiği için e Güneş de Allah'ın ayetidir, o da Allah'ı gösteriyor Güneş'i okuyabilen zaten Kur'an'ı okur Kur'an okuyan Güneş de okuyor olması lazım, Güneş'te öyle ayetler var ki Allah diye haykırıyor adeta Güneş çünkü başkası o Güneş'i yapamaz gösteriyor Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim bize bu 21. cüzünde çizdiği çalışma tablosunda sonuna kadar, son nefese kadar mücahede etmek yani yıpranmadan, yıkılmadan, dökülmeden çalışmak, Allah için çalışmak, kulluk mücadelesi yapmak İslam'dır, dindir, imandır diye Allahu Teala bizi ikaz ediyor Bu cüzde Rum suresi var Bu sure bildiğimiz Rumlardan söz ettiği için bu ismi almıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Rumlar Pers İmparatorluğu ile girdikleri bir savaşı mağlup bitirmişler bunun üzerine de yani Rumlarla Pers İmparatorluğu arasındaki bu savaşta e, görünürde Rumlar mağlup olduğu halde Allahu Teala bir zaman sonra Rumlar galip gelecek ve Allah dilediğine yardım eder diye ayet var ashab-ı kiramda bunun üzerinden kendilerine ciddi dersler çıkardılar Allah onlardan razı olsun müşrikler yerden yere vuruluyor ahireti unuttukları için ahiretsiz bir dünya tasavvur eden ahiret yokmuş gibi bir hayat yaşayacağını zanneden herkes bu ayetlerin kınamasına dahildir yağmur gece gündüz insanın yaratılması insanın ölmesi insanın yaşaması gibi mucizeler Allah'ın kudretini gösteren işaretler bu surede, bu cüzde yoğun bir şekilde gündeme getiriliyor. İnsan bunları anlasın istiyor. Güneş vesaire bütün mucizeler, göklerdeki mucizeler, yerin altındaki mucizeler, denizlerde yüzen gemiler hepsi Allah'ı gösteriyor. Görebilen için şüphesiz. Fıtratı korumak diye bir kavram. Yani fıtrat nedir? Allah'ın yarattığı orijinal insan ki mümin olmaya müsait müminlik fıtratı üzerine yaratılmış insan kabiliyetinin korunması gerektiği hatırlatılır. Burada çok önemli ayetlerden birisi de yeryüzünde tabiat bozulması diyoruz ya yani tabiat bozuldu deniyor, tabiatın bozulduğu falan yok Allahu Teala buyuruyor ki insanların yaptığı şeyler yüzünden kendi elleriyle ayarlarıyla oynadıkları için tabiatın bu tabiat bozuldu diyorsunuz denizlerde ve karalarda insan alt üst etti her şeyi her şeyi insan karıştırıyor allah Teala bunu bize haber veriyor ve buna karşılıkta yeryüzünde insan gözüyle çıplak gözüyle görülebilecek bütün ayetlerin mucizelerin incelenmesi tavsiye ediliyor çünkü her incelenen mucize, her incelenen Allah'ın sanatı insanı aklını başına almaya, iman etmeye, Allah'ı tanımaya götürür ya da götürmelidir. Yeter ki mümin sabretsin, sabrı ile bu süreci sonuna doğru getirebilsin. Bu cüzde yani 21. cüzde Lukman suresi var. Lukman Aleyhisselam'la ilgili bir bilgidir bu yani surede de ondan ismini almaktadır bu bölümde Allah'ın kulları arasında iyi olanların kimler olduğuna ve onların ödüllerinin ne olacağına işaretler edilmekte ama bunun karşılığında da şu dünya hayatının basit değerlerini alıp ebedi cenneti feda edenler yani Ucuz ticaret yapanlar diye bir kavramla anlatabileceğimiz şekilde başkalarının yani iyi müminlerin karşılığındaki bu başkalarının ki akibetlerini de Allah Teala haber vermektedir. Bu cüzde Lukman Aleyhisselamın oğluna nasihatleri dikkat çekiyor. Akideyi, tevhidi ve imanı oğluna iyice perçinliyor yani tevhid öncelikli bir hayatı ondan sonra da anne babasını öne çıkarmasını anne babaya nasıl davranması gerektiğini de bu cüzün konuları arasında işlediğini görüyoruz kıyamete hazırlanmak gerektiğini kıyamet kim ne zaman ölürse onun kıyameti kopmuş oluyor dolayısıyla kıyamete hazırlananların ancak kurtulacağını anlıyoruz Çok önemli Lokman suresinin son bölümünde Allahu Teala Müslüman insanlara iman edenlere her şeyi bilemeyeceklerini gayb bilgisinin Allah'a ait olduğunu, gaybı sadece Allah'ın bileceğini hatırlatıyor Yani kıyamet ne kopacak ana rahmi neye gebe kalacak bunu hiç kimse bilemez Allahu Teala buyuruyor Yine bu cüzde secde suresi var, secde suresi hayatın nasıl başladığını ve nasıl biteceğini hayatı yaşayan insanların nereye gideceklerini, cennet ve cehenneme nasıl gideceklerini haber veriyor mümin insanların sıfatlarından, özelliklerinden söz ediliyor bu sıfatların en önce burada öne çıkanı da sabır ve yakîn yani şüphesiz bir şekilde Allah'a iman ve Allah'ın sözlerine teslim olmak diye görüyoruz Allah'ın ayetleri mucizeler gökler ve diğer mahlukat üzerinde tefekkürün öne çıktığını görüyoruz Secde suresinde ve Ahzab suresi de bu cüzde bulunuyor Ahzab suresinde çok dikkat çeken en önemli konu Ahzab suresinin ilk bölümlerinde müminlerin anneleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları hakkında bilgiler var ondan sonra Ehzab savaşıyla yani Hendek savaşı da diyebiliriz bu savaşla ilgili bilgiler var zaten surenin ismi de oradan geliyor bu ilk bölümlerinde de münafıklarla müminler karşılaştırılıyor Dara düşünce münafıklar nasıl hemen gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar müminler de Zoru görünce nasıl imanları devreye girdi, bunu Allah Teala uzun uzun anlatıyor. Daha sonra yine müminlerin anneleri ile ilgili ayetlerinde bu cüzün sonlarına doğru yer aldığını görüyoruz. rabbil alemin